Muhterem kardeşim Allahu Subhanahu ve Taala'nın bizlerin üzerindeki ihsanını, fazl-ı keremini bir düşünelim. Yüce ayette de buyurulduğu gibi Rabbimiz şöyle buyurur. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Allah'ın üzerimizdeki en güzel ve en büyük nimeti hiç şüphesiz İslam nimetidir. Yeryüzünde yaşayıp La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şahadetinden mahrum kalan ne kadar da çok insan var değil mi? Dolayısıyla İslam nimeti Allah'ın bir ihsanı. Ve bunu istediğine vermekte Yüce Rabbimiz. Ve sonra Yüce Rabbimizin bahşettiği, bizlere bahşettiği bu hidayet nimetini düşünelim. Müslüman olduğunu söyleyip de bu dinin öğretilerine zahiren ve batinen ters düşen, farzlarını yerine getirmeyip günahlara gark olmuş ne kadar da çok insan var. Genelde hiç şüphesiz hepimiz Rabbimizin nimetleri içerisinde yüzmekteyiz maddi imkanlara sahibiz, sıhhat ve afiyetimiz yerinde. Bunun için hem sözle hem de eylemlerimizle, fiillerimizle Rabbimize şükretmeliyiz. Ve şükrün en büyüğü de Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek ve onun yasaklarından kaçınmaktır. Çünkü nimetler şükürle birlikte devam eder. Lئن şükr ettum lezidannakum. Eğer şükrederseniz elbette size arttıracağım der yüce Rabbimiz. Ve Allah'ın bizlere bahşettiği, verdiği nimetlerden bir tanesi de ömrümüzü uzatıp bu mübarek aya yani Ramazan ayına bizleri ulaştırmasıdır. Diğer taraftan eceli gelen, vakti gelen birçok insanın malı Çocukları ve sahip oldukları şeyler hayatta kalması için ona hiçbir fayda verememiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten hakikaten insanın ömrünün uzaması ve şu an yaşaması onun için çok iyi bir fırsat. Çünkü salih amel işleyecek vakti ve zamana sahip. Kişinin sermayesi ömrüdür kardeşlerim. Öyleyse bu ömrün, öyleyse bu vaktin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Saatlerin zayı edilmemesi, boşuna harcanmaması gerekir. Geçen sene bizlerle beraber oruç tutup, bayram namazını kılıp, ancak ölümün aramızı ayırdığı birçok insan var değil mi? Onlardan birisi, dünyaya tekrar geri geldiğini düşünelim. Dünyaya geri gelse, acaba o insan pikneye veya seyahate mi çıkar, tatile veya pazara mı gider, arkadaş veya dost mu arar, yoksa tek bir sevap da olsa onun peşine mi düşer? Çünkü ahiretteki mizan, ahiretteki terazi çok hassas zerre ağırlığındaki amelleri dahi tartmakta. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görür der yüce Rabbimiz. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görür. Dolayısıyla ihtiyarlık gelmeden önce gençliğimizi, ölümden önce sıhatimizi, meşguliyetten hastalıktan önce sıhatimizi, meşguliyet öncesi boş vaktimizi ve ölümden önce bu yaşamamızın, bu hayatımızın, bu hayatımızı, bu hayatın fırsatını iyi bir şekilde bilelim. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği gibi insanların en hayırlarından olmak için gayret edelim. Ebu Bekret'e radıyallahu anhu şöyle der. Bir adam ey Allah'ın Resulü insanların en hayırlısı hangisidir deyince sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der ömrü uzayıp da ameli güzel olandır. Peki insanların hangisi şerlidir deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem ömrü uzayıp da ameli kötü olandır buyurmuştur Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadiste. Erhamukallah. Dolayısıyla niyetimizde samimi olalım. Allah'a yöneldiğimizde sadık olalım. İbadetlerimizi eda ederken Riya ve gösterişten sakınalım Görsünler ve duysunlar diye yapılan bir amel Allah'ın indinde makbul değil Geçersizdir Bundan dolayı Kusur ve günahlarımızı Gizlediğimiz gibi Hasenatları da Hasenatlarımızı da gizleyelim Saklı yapalım Nafile bir namaz Gizli verilen bir sadaka Gece karanlığında Dökeceğimiz gözyaşı ve ancak Allah'ın bileceği salih amelleri insanlardan saklayalım ki takvaya ulaşalım. Ve şunu bilelim ki Yüce Rabbimiz ancak ve ancak takva sahiplerinden kabul eder. Her zaman ve her halde Allah'ı zikretmeyi kendimize alışkanlık haline getirelim. Dilimiz Allah'ın zikri hususunda canlılığını kaybetmesin. Günlük zikirleri ezberleyelim. Yeri geldiğinde Bunları okuyarak bunları koruyalım, muhafaza edelim. Kul Allah'tan yüz çevirir ve günahlara dalarsa hayatını zayi etmiş olur. İşte o zaman insan yakulu ya laytani qaddemtu hayati. Keşke bu hayat için bir şeyler yapıp takdim etseydim, sunsaydım der. Ve şunu iyi bilelim ki hiç kimse ölümünden sonra bizim için namaz kılmayacak. Hiç kimse ölümümüzden sonra bizim için oruç da tutmayacak. Zaten yapsa bile fayda dahi etmeyecek. Evet, dolayısıyla bu aya ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekir. Her gün Kur'an-ı Kerim okumak için hırslı olalım. Her namaz akabinde okumaya çalışalım vaktimiz el veriyor ise. Genelde insanlar Ramazan ayının başında gayretli olurlar. Sonra üzerlerine bir tembellik çöker. Günler geçer, bir sayfa dahi Kur'an okumamışlardır. Diğer taraftan, Kur'an okumanın faziletine dair birçok hadis gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle der. Her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene verilir. Bir hasene on mislidir. Elif, lam, mim harftir demiyorum. Diyorum ki elif harftir, lam harftir ve mim harftir. Yani ette 30 tane hasene arkadaşlar. 3 tane harf okuyorsun, 30 tane buna karşın hasene kazanıyorsun. Yine Tirmizi'nin süneninde sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İçinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kişi Harap olan bir ev gibidirdir. Yine Müslüm'ün rivayet ettiği başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Kur'an'ı okuyun çünkü o kıyamet günü Ashabına şefaatçi olarak gelirdir Bunun için bu önümüzdeki ayda Allah'ın kitabını okumada gayretli olalım bazı sureleri ezberlemeye çalışalım. Unuttuklarımızın mutlak suretinde, mutlak surette unuttuklarımızın müracaatını yapalım. Evet kardeşlerim, bu önümüzdeki Ramazan ayı mübarek bir aydır. Bu ay Kur'an ayıdır. Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Okuduğumuz, duyduğumuz, ezberlediğimiz ve yazdığımız bu Kur'an alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimizin kelamıdır. Bu Kur'an kopmayan bir iptir. Allah'ın yoludur. Allah bu Kur'an'ı emin vasfı ile nitelenen Cibril ile ilka etmiş. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiştir. Ve allah Teala bu kitabı muhteşem vasıflarla vasfetmiş. Ta ki bizler de gereken ihtiramı ve gereken saygıyı gösterelim. Mealen birkaç ayeti kerime zikredeceğim. Bakın Yüce Rabbimiz Ali İmran'da şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği bir aydır der Yüce Rabbimiz. Yine başka bir ayette Bakara suresiydi bu. Ali İmran suresinde bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz der Yüce Rabbimiz. Evet bir başka ayette Yunus Suresinde bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o ezeli kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur ve o alemlerin Rabbindendir der Yüce Rabbimiz. Ve yine cinlerden evet şöyle bir şey gelir Yüce Rabbimizin bize anlattığı şekliyle cin suresinde gerçekten biz doğru yola ileten harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız derler. Naklettim bu ayetler ve nakletmediğim birçok ayeti kerime ve hadisler bu Kur'an'ın azametine, bu Kur'an'ın tazim edilmesine okurken Okurken Yüce Rabbimizin kitabını adabı muhaşeret kuralları içerisinde okunması eğlence ve oyun halinden uzak bir adap, adap içerisinde okunma, okunmasına nedir delildir arkadaşlar. Evet Kur'an-ı Kerim okurken göz önünde bulundurmamız gereken bir takım adaplar vardır. Bunlardan kısaca bahsedelim. Önce kişi Kur'an okurken niyetini Yüce Allah'a halis kılması gerekir. Çünkü Kur'an, Kur'an'ın okunma, Kur okunması da bir ibadettir. Diğer ibadetlerde nasıl niyet şartı varsa, Kur'an okunmasında da, o esnada da niyet şartı vardır. İmam Ahmed'in sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyrulur. Bir takım insanlar, Kur'an'ı okuyarak bunun ecrini, yani sevabını insanlardan beklemeden önce Kur'an okuyun, ve bunun ecrini Allah'tan bekleyin der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Kur'an okunurken gafil bir kalple okunmaması gerekir. Kişi Arapçası ile birlikte Türkçe malini de okumaya gayret eder. Ta ki Allah'ın bizlere olan hitabını anlamaya çalışır. Ve böyle olursa hiç şüphesiz hoşu bulur. Allah'ın bu kitapta kendisine hitap, hitap ettiğini gözünde canlandırır. Ve kişi Kur'an-ı Kerim okurken abdest almaya özen gösterir. Ve böylesi daha faziletlidir. Abdestli olmasa da bunda bir beyis yoktur. Ve kişi Kur'an okurken pis yerlerde okumaz. Yine insanların onu dinlemediği bir yerde de yüksek sesle okumaz. İnsanların onu dinlemediği bir yerde yüksek sesle de okumaz. Çünkü böyle yerlerde yani dinlenme Kur'an'ın dinlenmediği bir yerde Kur'an'ın yüksek sesle okunması Kur'an'a hakarettir. Ve Kur'an okumak istediğimizde Euzubillahimineşşeytanirracim deriz. Denmesi gerekir. Ta ki şeytan ona mani olsun. Bismillah kelimesine gelince Tövbe suresi hariç diğer surelerin başında Bismillah der. Surenin başlangıcı hariç herhangi bir ayetinden başlarsa o zaman besmele çekmez. Euzubillah der ve devam et. Ve gücü yettiğince kişi sesini güzelleştirmeye çalışır. Cübeyir i̇bn Mat'am'dan gelen hadiste şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi akşam namazında Tur suresini okurken duydum. Ondan daha güzel sesli ve daha güzel okuyan hiç kimseyi duymadımdır." Demek ki Kur'an okurken mümkün olduğunca sesimizi güzelleştirmemiz gerekiyor. Ancak açıktan okuyan kişinin civarında, etrafında onun okumasıyla rahatsız olan, uyuyan veya namaz kılan insanlar varsa bu sefer sesini yükseltmez. Ve kişi Kur'an'ı yavaş yavaş tane tane okur. allah Teala Müzemmil Suresinde Resulüne bu şekilde emretmiştir. Dolayısıyla kişi ağır ağır okuyarak manasını da düşünür. Diğer taraftan kelimeler bozulmadıkça, yani bazı harfleri yutmadıkça, idgam olmayan yerlerde idgam yapmadıkça hızlı okumada bir beis yok. Ama ha, idgam yapmayacak, bir harfi başka bir harfte eritmeyecek ve aynı şekilde harfleri de yutmaması şartıyla. Hızlı okuyarak kelimenin bozulması haramdır arkadaşlar. Çünkü bunda Kur'an'ın değiştirilmesi vardır. Bir harfin diğer bir harfde eritilmesi dedik. Secde ayeti geldiğinde secde eder. Müslüman rivayet ettiği bir hadiste Ademoğlu secde ayeti okuyup secde ettiğinde şeytan bir kamera çekilerek ağlar. Ve şöyle der, yazıklar olsun. Ademoğlu secde ile emrolundu ve secde etti ve ona cennet verildi. Ben secde ile emrolundum, karşı çıktım ve bana ateş verildi der. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen başka bir hadiste, i̇bn Ömer radıyallahu anhu şöyle der, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere secde ayetinin olduğu bir sure okurdu. Secde eder, ve bizler de secde ederdik. Ta ki bizler alnımızı koyacak yer bulamazdıktır. Ve secde eden kişi Subhan Rabbiyal Ala der. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden isterse varit olan herhangi bir secde esnasında okuduğu dualardan herhangi bir dua okar, okur sonra tekbir almadan başını kaldırır. Selam da vermez. Secdeye giderken tekbir alınacağına dair secdeye giderken tekbir alınacağına yahut gelirken tekbir alınacağına dair peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir hadis varit olmamıştır. Tabiinden varit olmuştur. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir şey tabi, varit olmamıştır arkadaşlar. Ve cemaatle kılınan cehri namazlarda sesli olan namazlarda akşam yatsı sabah namazları gibi veya tek başına kılınan cehri namazlarda secde ayeti okunduğunda secdeye gidilir kıraatin gizliden olduğu namazlarda ise yani içimizden okuyoruz öğlen ikindi gibi e, secde ayeti okunduğunda secde yapılmaz der Ebu Hanife, Ahmet ve Malik yapılmayacağı görüşündedirler ve bunu kerih görmüşlerdir en doğrusunu allah Teala bilir zikrettiğimiz bu adaplara riayet etmeye çalışalım bunlara uyma konusunda hırslı olalım ve bunlarla Allah'tan ihsanını isteyelim. Kardeşlerim, Yüce Rabbimizin kitabını tilavet etmek, okumak iki çeşittir. İlki, lafzi tilavettir. Yani Kur'an'ın okunmasıdır. Bu hususta, Kur'an'ın tümünün veya bazı surelerinin faziletine dair birçok hadis gelmiştir. Mesela Bukhar'da gelen bir hadiste, en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendirdir Allah Resul. Yine Müslüm'de gelen başka bir hadiste biriniz Allah Azze ve Celle'nin kitabından iki ayet öğrenmek veya okumak için camiye gitmez mi? Bu onun için iki veya üç deveden daha hayırlıdır der. Demek ki Kur'an'ın tilaveti için böyle bir teşvik var. Ve daha birçok hadiste bu faziletler zikredilmiştir. Ve kişi Allah'ın rızasını isteyerek bunu yaparsa bu kolay amele karşın birçok ecre ve sevaba, birçok ecre Ve sevaba nail olmaktı Dolayısıyla sudan sebepler yüzünden Rabbimizin Kitabından yüz çevirmeyelim Bu büyük kazancı Zarara çevirmeyelim kardeşlerim Özellikle bu ayda Ramazan ayında Kur'an'dan nasibimizi alalım Ayrıca sünnette de Allah Resulü'nün Sallallahu aleyhi ve sellem'in Sahih sünnetinde de muayyen, belirli surelerin faziletine dair birçok hadis gelmiştir. Mesela Buhar'daki bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinin en büyük sure olduğunu beyan eder. Ve bu surenin faziletinin büyüklüğü dolayısıyla bu surenin Fatiha'nın okunması namazın rükünlerinden sayılmış. Onsuz namazın sıhhat bulmayacağı hadislerde belirtilmiş. Bukhari üstünde gelen bir hadiste Fatihatül kitabı okumayan namazı yoktur der Allah Resulü. Bakara ve Ali İmran suresinin faziletleri hakkında da birçok hadis gelmiştir. Mesela Müslüm'deki gelen hadiste Bakara suresinin okunduğu bir eve şeytanın girmeyeceği bizlere haber verilmiştir. Ve aynı şekilde İhlas suresi, Felak ve Nas suresinin fazileti hakkında da birçok hadisler gelmiştir. Evet özellikle bu ayda yani Ramazan ayında Gece ve gündüz Allah'ın kitabını okuyarak ona yakınlaşmaya çalışalım. Bu konuda gayret gösterelim. Vakitlerimizi hayır ve hasenatla imar edelim. Tilavetin birinci çeşidi. İkinci çeşidi ise hükmi tilavet. Ne demektir bu? Yani Allah'ın kitabındaki haberleri tasdik etmektir. Hükümlerine uymaktır. Emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaktır. Zaten Kur'an'ın indirilmesindeki en büyük gaye bu. Öyle değil mi? Ayette de geldiği gibi bu Kur'an çok mübarek bir kitaptır der Yüce Rabbimiz. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı selim sahipleri ümit alsınlar. Saat suresinde bu şekilde buyurulur. Bunun için Salih Selefimiz radıyallahu anhum cemi'an tedrici olarak basamak basamak Kur'an'ı öğrenmeye ve hükümlerini tatbik etmeye çalışmışlardır. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi şöyle der. Biliyorsunuz bu rivayeti. Bize Kur'an'ı okutan Osman İbni Affan, Abdullah İbni Mes'ud ve diğerleri şöyle demiştir. Sahabe, Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellem'den on ayet öğrendiklerinde, bu on ayetteki ilim ve ameli öğrenmeden geçmezler dediler. Onlar, Kur'an'ı, ilmi ve ameli hep birden, örendik demişlerdir... Der. Zaten saadet ve şekavat tilavetin bu çeşidiyle alakalı. Bakın Allah Teala Taha suresinde ne der? Artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbah olmazdır. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Rabbim der, niçin beni kör haşrettin? Oysa ben görür idim, yani dünyada. allah Teala şöyle buyurur, işte böyle. Sana da bizim ayetlerimiz geldi, sen onları unuttun. Bugün de sen bu şekilde unutulursun. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha çetin ve daha sürekli. Ve Yüce Rabbimiz bu ayetlerde Rasulüne vahyetti ve hidayete tabi olanların Rasulüne vahyettiği bu ayetlerde hidayete tabi olanların sevabını bize açıklar. Yine yüz çevirenlerin cezasını belirtir. Bu hidayete tabi olanların sevabı nedir? Sapmamaları ve mutsuz olmamaları. Yani Allahu Teala dünya ve ahirette tam bir hidayet ve bir tam bir mutluluk, saadet vaat etmiş onlara. Amelden yüz çeviren gurur ve kibirlerinin cezası ise amelden yüz çeviren gurur ve kibirlerin cezası ise hem dünyada hem de ahirette dalalet ve mutsuzluk. Sıkıntılı bir yaşam. Her ne kadar da kişi maddi imkanlara sahip olsa bile geçici olan bu maddi imkanlar İman gibi kalbi besleyemez Kalbin gıdası olamaz Kalp sahih akide inancından uzaktır Bu şekilde İşte böyle bir kalp her zaman sıkıntılıdır Her zaman huzursuzdur Ve her zaman vesveselidir allah Teala'nın buyurduğu gibi işte onlar hayvanlar gibidirler Hatta daha da sapıktırlar Ve işte onlar gafillerdir Der Yüce Rabbimiz Ve bu sıkıntı Dünyada başlar ve kabirde devam eder. Azap orada başlar, kabrin onu sıkmasıyla kemikleri birbirine geçer. Haşrolunurken de amadır, görmez. Yüce Rabbimiz bakın şöyle buyurur, kıyamet günü onları yüzü koyun, kör, dilsiz, sağır bir halde süreriz. Varacakları yer cehennemdir. Ateş her dindikçe Onların ateşinin alevini arttırırız der yüce Rabbimiz İsra Suresi'nde. Evet kardeşlerim. Müslimin sahihinde gelen sahih bir hadiste de Peygamber Aleyhisselam'ın beyan ettiği gibi Kur'an ya lehimizedir ya da aleyhimizedir. Evet Kur'an'ı kim önüne koyarsa onu rehber edinirse o onu cennete götürür. Kim de arkasına atarsa arkasına koyarsa dinlemezse Kur'an da onu ateşe atar. Dolayısıyla Rabbimizden Kur'an'ı lehimize hüccet kılmasını isteriz. Evet kardeşlerim Ramazan ayı <gülüyor> hasenatların, iyiliklerin, itaatlerin çokça yapıldığı bir ay. Ve Ramazan ayı İnsanları Allah'a davet etmek için de iyi bir fırsat. Bu ayda akrabalarını, komşularını, sevdiklerini bu dine davet ederek Rabbine yaklaşabilirsin. Takdim edeceğin ufak bir kitapçık veya kaset veya sidi veya nasihat vasıtasıyla bunu gerçekleştirebilirsin. Bununla Rabbine yaklaşabilirsin. Bunu her gün yapmaya çalışalım. Çünkü Allah'a davet Resul ve Enbiyaların davetçi ve salih insanların görevi, vazifesi. Ve özellikle bu ayda insanlar Rabbilerine daha yakın olurlar. Nefisler buna hasrettir. Nefisler hak İslam davetine hasrettir. Kalpler bu davete açıktır. Ve bu davette büyük ecir vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Allah'a yemin olsun ki senin vasıtanla Allah'ın birisine hidayet etmesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır der. Senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime söyler? Ali radıyallahu anh'ı'ya söyler. O zamanlar Arapların indinde katında en değerli şey kırmızı develerdi. Çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Bugünün nasıl diyelim? En pahalı arabaları mı diyelim? En pahalı evleri mi diyelim? Dolayısıyla bu ayda Ramazan ayında vaktimizi zayi etmeyelim. Boş şeylerin konuşulduğu meclislerden, oturumlardan sakınalım. Dilimizi gıybet ve koğuşturmadan kötü söz ve Allah'ı kızdıran her şeyden sakındıralım, koruyalım. Ve yaşadığımız her Ramazan gününü ganimet bilelim. Çünkü yarına çıkamayabiliriz. İçinde yaşadığımız evimiz hareket noktamız olsun. Önce hayır üzere nefsimizi terbiye edelim. Önce kendimiz, önce nefsimiz, önce biz, sonra etrafımızda olan hanımın, kocan, kardeşin, çocukların, evet bütün bunlara bu mübarek ayın önemini anlatmamız gerekmekte. Namazlarını muhafaza etmeleri ve çokça Kur'an okumaları hususunda tavsiyelerimiz olmalı onlara. Evinde, kişi evinde, bizler evimizde doğru ve güzel sözle iyiliği emretmemiz gerekir. Güzel bir usluptu. Yumşak bir şekilde iyiliği emretmemiz gerekir. Kötülükten de sakındırmamız gerekir. Ve ev halkının hidayeti için böyle yapacağız bir de dua edeceğiz. Çünkü bu ay günahkar ve kusurlu olanlar için o tür insanlara nasihat etmek için iyi bir fırsat. Belki de Allah Azze ve Celle etrafımızdaki insanlara bizim vasıtamızla hidayet eder. Ve böylece birçok sevaba nail oluruz. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hayrı gösterenin onu yapan gibi sevabı vardır. Hayrı gösterenin onu yapan gibi sevabı vardır. Evet bu ay çarşı ve pazarlardan uzak duralım. Çünkü oraları hem fitne yeridir hem de insanı Allah'ın zikrinden alıkoyar. Bu hususta Allah Resulü'nün öğretisini hepimiz biliyoruz. Şöyle buyurur kendisi Müslüm'de gelen hadiste. Allah'a en sevgili yerler camilerdir. Allah'ın en buz ettiği yerlerde pazarlardırdır. Aleyhisselatü vesselam. Ve Bu ayda pazara gitmesek de zarru ihtiyaçlarımızın giderilmesi hariç zarru ihtiyaçlarımızın giderilmesi hariç fakat insanlar vakit geçirmek için pazarlara gidip dolaşıyorlar. Ve bu gitmemekle de Allah'a yaklaşmaya çalışırsak zarara girmeyiz. Sevaba gireriz. Evet, Müslüman kardeşim, bu ay da yapılan umre, umre ibadetinin fazileti de büyük. Ve özellikle bu ayda bu fazilet kat ve kat artmakta. Bukhan'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan geldiğinde umre yap, çünkü Ramazan ayındaki umre haca bedeldir. Der. Veya benimle olan haccadır. Haca bedeldir veya benimle olan haccadır. Buradaki bedellilik nedir? Yani sevap olarak. Ha? Sevap olarak. Yoksa hacı yapmayanın umre yapmakla hac farizası yerine gelmiş olması. Evet. allah Teala birçoğumuza hayır kapılarını açmıştır ve kardeşlerimizin bir kısmı Allah'ın nimeti, Allah'ın nimetlerini ellerinde taşımaktadır. Bundan dolayı bundan dolayı maddi imkana sahip olan kardeşlerimiz uygun gördüğü şekilde malından, sahip olduğu imkanlardan, yemeğinden, elbisesinden sadaka vermeye hırslı olsun kardeşlerim. Ve Allah Teala ta takva sahibi olan kullarını övmüş ve onları bakın güzel sıfatlarla vasfetmiş. Zariyat suresinde şöyle buyurdu Yüce Rabbimiz. Geceleri pek az uyurlardı. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde ise istikfar ederlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. İşte bu ayda bu faziletli amellerin hepsini toplayabiliriz. Teravih namazı istikfar ve sadaka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermeyi biliyorsunuz hadislerine teşvik etmiştir. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste yarım hurmayla da olsa, küçük görmeyelim kardeşlerim, yarım hurmayla da olsa ateşten sakının der. Ve yine Bukhari Müslim'e gelen başka bir hadiste yedi kişi vardır ki der, gölgenin olmadığı o gün Allah onları kendi gölgesiyle gölgelendirir. Onlardan bir tanesi kişi sadaka vermiştir ve bunu gizlemiştir. Ta ki sağ eli sol elinin ne verdiğini bilmez. Evet kardeşler. Sahabelerden kimisi Allah yolunda malının tümünü verirken kimisi de yarısını vermiştir. Bunları biliyoruz. Şeytan bu hususta bizleri alıkoymasın. Cimrileştirmesin. Bilaki sadaka hususunda acele edelim. Bu çağrı biz kendimize yaptığımız gibi Erkek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yaptığımız gibi kadınlara da bu çağrı. Çünkü Müslümin rivayet ettiğinde, Müslümin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey kadınlar der, ey kadınlar der sadaka verin ve çokça istikvarda bulunun. Çünkü ben cehennem ehlinin çoğunun sizden olduğunu gördümdür Evet kardeşim, bu ay Ramazan ayı nefsimizin muhasebesi içinde iyi bir fırsat. Kişi nefsini teftiş eder, kontrol eder bu ay. Kusurlarını gözden geçirir. Bu gözlemin büyük faydaları vardır. Hat hata ve yanlışlarımızı görürüz ve bunları telafi etmek için gayret sarf ederiz. Ve ahiret için bu sefer yarışmaya başlarız. Tirmizi'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste, akıllı olan odur ki der Allah Resulü, nefsi boyun eğmiş, yani nefsi itaat etmiş ve ölüm sonrası için çalışmıştır. Bakın burada akıllı olan der. Nefsini itaat ettirmiş, boyun eğmiş ve ölüm sonrası için çalışmıştır. Beceriksiz olan da nefsinin nefsini arzularına tabi kılmış ve Allah'tan koruma temenni etmiş. Evet. Dolayısıyla kimsenin kimseye faydası olmadığı o günde iyi hazırlanalım. Çünkü tek başına öleceğiz. Tek başına kabre gireceğiz ve tek başına diriltileceğiz. Ve tek başına hesaba çekileceğiz. Çok amel, çok iyilik işledim diyerekten kendimize güvenmeyelim. Zira bu iyiliklerin kabul edilip edilmediğini bilmiyoruz. Günahlarımız için de tevbe ettim diyerek kendimizi güvende hissetmeyelim. Çünkü silinip silinmediğini bilmiyoruz. Var mı böyle bir garanti? Evet Yüce Rabbimiz Yine ana babaya iyiliği emretmiştir. sıla rahim yapmayı emretmiştir. Ve onlara yani anaya babaya güzel muamelede bulunmayı farz kılmıştır. Evet buna karşın onlara kızmayı, onlara of bile demeyi yasaklamıştır Yüce Rabbimiz. Ayeti i kerimede onlara of bile deme, onları azarlama der Yüce Rabbimiz. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat gerdi. Üzerlerine kanat ger der Yüce Rabbimiz. İsra suresinde. Bukhari rivayet gelen, Bukhari rivayet eden bir hadiste bir adam cihada katılmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden izin ister. Aleyhisselatü vesselam şöyle der. Anan ve baban sağ mı? Evet der adam. Bunun üzerine onlar için çaba sarf et der. Görüyor musunuz ana babanın yerini arkadaşlar? Ana babanın hal ve hatırını sormak. Allah'a itaatte onlara yardımcı olmak, onlara hediyeler sunmak, onları mutlu kılmak, onlara yani onlar için dua etmek hiç şüphesiz iyilik çeşitlerindendir. Bazı insanlar maalesef bu tür iyiliklerden yüz çevirmiş ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz arkadaşlarıyla geziyor, komşularına gidiyor ziyaretleşiyor ama ana ve babasının bundan hiçbir nasibi yok. Tanıdıklarına gösterdiği iyiliği maalesef ana babasına göstermiyor Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadiste İbni Mesut radıyallahu anhu şöyle der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordum amellerin hangisi Allah'a daha sevimlidir diye dedi ki vaktinde kılınan namazdır sonra hangisidir dedim ana babaya iyiliktir dedi sonra hangisidir dedim Allah yolunda cihattır dedi Evet Müslüman kardeşim. Yüce Rabbimiz ömrümüze bereket versin. Ana ve babaya iyilikte bulunalım. Onlara dua edelim. Onlar için dua edelim. Onların arkalarından sadaka verelim. Bu mübarek ayda, bu mübarek ayın sıla Rahim'de bu mübarek ayda sıla Rahim'de bulunalım. Alakamızı kati surette kesmeyelim ana babamızda. Onlarla olan bu ziyaretleşme esnasında sakın ha, hedeften de satmayalım. Gıybet yapıp laf da taşımayalım. Vaktimizi bunda zayi etmeyelim. Hal ve hatırlarını soralım. Hallerinden emin olalım. Onları sevdiğimizi hissetsinler. Ne ihtiyaçları varsa bunu gidermeye çalışalım. Böylece hem dünyada hem de ahirette saadete nail oluruz. Evet. Bu mübarekayı taatlerle geçirelim. İbadetlerle geçinelim. Günahlardan uzak duralım. Bu mübarek ayda harama bakmayalım. Bu mübarek ayda şarkıdan, türküden, müzikten uzak duralım. Bari bu ay şu televizyondan uzak duralım. Namaz kılarak, Kur'an okuyarak, okuyarak gecelerimizi ihya edelim. Gerçek bir tövbeyle Rabbimize tövbe edelim. Af dileyelim. Sözle ve fiille bunu gerçekleştirelim. Umarız ki Rabbimiz bizi bağışlar. Ey müminler hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz der Nur suresinde Rabbimiz. Bakara suresinde ise şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever der Yüce Rabbimiz. Tirmiz'in rivayet ettiği bir başka hadiste, sahih bir hadiste bütün oğlu hata ederdir. Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir der Allah Resulü. İşlediğin bütün günahlardan tövbe et, bir daha dönme, pişman ol Nefsinle bu hususta mücadele et. Arzularına boyun eğme. Şeytana sakın teslim olma. Yeni bir sayfa aç. İbadetlerle, doğrulukla, sıdka Allah'a sığınarak bu sayfayı tezin edelim. Hesaba çekilmeden önce kendimize hesaba çekilin. Hesaba çekilmeden önce kendimize hesaba çekilelim. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ bi بِقَالْبِنْ selim. O gün ne mal fayda verir? Nede çocuklar? Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o gün fayda bulacaklardır. Tövbe etmede gevşeklik göstermeyelim, geciktirmeyelim tövbeyi. Bu ay, bu Ramazan ayı son Ramazanın son Ramazan ayımız olabilir. Bir dahaki sene arkadaşlarımız da olamayız. Aramızdan bazılarımız ahirete göç edebilir. Ölümü hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bir sevaba dahi ihtiyacımızın olacağı o günü ahiret gününü hiç mi hiç unutmuyorum. O öyle bir gün ki şiddet, keder ve korkudan dolayı çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir gün o gün. Diğer taraftan mesafesi yer ve gökyüzü kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cenneti düşünelim. Diğer taraftan da yüz çevirip geri dönen toplayıp yiyan kimseyi çağıran Nari suresine geldiği gibi ateşi hatırlayalım. Bütün bunları hatırlama tergip ve terhip taat üzerinde devam etmene yardım edecektir. Ömrünün geçen günlerinde dünyanın için dünyamız için harcadıysak geri kalan hayatımızı ahiret için harcayalım. Hayatının geri kalan kısmını kanimet bir ve, ve en iyi şekilde değerlendir. Ölüm geldiğinde ölüm birimize geldiğinde çoluk çocuktan eşten dosttan ayrılma vakti geldiğinde sakın ha Rabbim beni Rabbim beni geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapanlardan iyi iş yapayım diyenlerden sakın ha olma. Çünkü iş işten geçmiştir. Bize verilen zaman da dolmuştur. Ya cennete ya da cehenneme İkisi arasında başka bir mekan yoktur. allah Teala'dan bu mübarek ayı tekrar hayır ve afiyetle bizlere göstermesini isteriz. Tuttuğumuz bu ayın son Ramazan ayı olmamasını ondan niyaz ederiz. Allah'ım tutacağımız oruçları ve kılacağımız gece namazlarımızı kabul, kabul eyle ve kusurlarımızı bağışla. Yaptığımız, işlediğimiz ve işleyecek olduğumuz günahlarımızı afet. Sen bağışlayıcısın ve merhamet sahibiz. Kana ke Allah'u muhabbihemdik, şadun la illa